Sevgili dinleyicilerimiz Bir Söz Küçüğün programından daha merhaba. Bugün ele alacağımız konu çocukları, gençleri ve dolayısıyla yetişkinleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Bugün konuğumuz Günseli Bayraktutan Sütçü. Kendisiyle günümüzde gençler arasında neredeyse en popüler mekanlar haline gelmiş olan internet kafeler ve özellikle de buralarda çocukların ve gençlerin oynadıkları dijital oyunlar üzerine konuşacağız. Kendilerini Ankara'da internet kafelerde gerçekleştirmiş oldukları bir alan araştırması bulunuyor. Bu araştırmaya dair ve sonuçlarına dair bilgiler alacağız. Ama öncelikle e, Günsel Hanım'ı biraz tanıyalım. Günsel Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, i̇smim Günsel Bayratçı Tansütçü. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla ve ve Tanıtım Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ee, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü gazetecilik bölümünde doktora öğrencisiyim. İlgi alanlarım, akademik çalışma alanlarım, kamuoyu, yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi diye sıralanabilir. Sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda da daha doğrusu 2007-2008 yıllarını kapsayan bir süreçte TÜBİTAK tarafından desteklenen bir sosyal bilimler araştırma projesinde de araştırmacı olarak görev aldım. Evet, ee, bize yürütmüş olduğunuz bu araştırmanın konusundan ve yönteminden biraz bahsedebilir misiniz? Ee, araştırmanızın amacı neydi? Özellikle hangi konuları ele alıyor? Hı hı. Araştırmamızda aslında en temel merak ettiğimiz konu dijital oyun kültürüydü. Türkiye'de dijital oyun kültürünün ve dijital oyunların e, ardına düştük diyebiliriz. E, bu ikinci ayağda araştırmanın e, internet kafelerde gençlerin ve çocukların internet kafe kullanım pratiklerini araştırmaktı. Ve bu alandaki örüntüleri gözlemleyebilmekti. Dolayısıyla e, öncelikle dijital oyunları tıpkı medya metni gibi... Üretim, tüketim ve metin sac ayağında inceleyebileceğimizi düşündük. Tüketim konusu gündeme geldiğinde de internet kafelere gitmenin en doğru yöntem olduğuna karar verdik. Ve bu kararla birlikte Ankara'da yaklaşık 60 internet kafede odak grup görüşmeleri yaptık. 300'e yakın genç ve çocukla bu odak grup görüşmeleri içerisinde çeşitli sorular sorduk. Aynı zamanda internet kafede işletmecilerini de bu araştırmalara dahil ettik. Yaklaşık 20 kişilik bir araştırma grubu çalıştı bu projenin tümünde odak grup çalışmalarında. Dediğim gibi ölçeyimiz Ankara'ydı. Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirdik. Amacımız çocukların internet kafeyi nasıl, çocukların ve gençlerin internet kafeyi nasıl kullandıklarını gözlemlemek, e, dijital oyun kültürünün burada nasıl geliştiğini görmek ve çocukların hem bilgisayar dolayımıyla hem de çevrim dışı alanda internet kafe özelinde ...ne tür iletişim pratiklerini kurduklarını ya da gerçek deneyimlediklerini ortaya çıkarmaktı. Hı hı. Peki. Ee, oldukça geniş çaplı bir araştırma gibi görünüyor gerçekte. Evet. Ee, aslında dijital oyun kültürünü araştırmaktan yola çıkıp... E, ...özellikle hani bu araştırma yapmak için uygun evren olan internet kafelere yönelmişsiniz anladığım kadarıyla. Evet çünkü ev içi kullanım pratiklerini gözlemlemek çok kolay olmayacaktı. Bir de Türkiye özelinde Ankara ölçeğinde de değerlendirildiğinde internet erişim mekanları açısından internet kafeler halen ilk üçte. Hani öncelikle evler, iş yerleri ama en çok kullanılan, bağlantı yapılan internete mekanlar internet kafeler dolayısıyla anlamlı olacağını düşündük. Bir de tek tek bireyler üzerinden bir takım sonuçlar çıkarmaktansa hani bireylerin bir arada olduğu, etkileşimde bulunduğu alanlar olduğu için internet kafelerin daha önemli olduğuna karar verdik. Evet, peki. Ee, i̇nternet kafeler gerçekten bu araştırmanın evreni olarak çok uygun. Ee, ama bugün bir yandan da e, internet kafeler medyada çeşitli olumsuzlukların bulunduğu mekanlar olarak tasvir ediliyor. Hani daha çok olumsuz bir açıdan e, görünüyor ya da evet. gösteriliyor diyelim. Örneğin işte pornografik materyallerin dağıtıldığı, yasa dışı işlerin yapıldığı, suç ve suçlu üreten merkezler gibi evet. sanki yansıtılıyor. Bu tasvirler konusunda ne düşünüyorsunuz hani araştırmaya geçmeden önce? Evet. Medyadaki bu olumsuz temsilin aslında bir takım olanakların önünü kapadığını düşünüyoruz açıkçası. E, çoğu konuşuyorum çünkü bu proje büyük bir ekip çalışmasıydı aslında. Evet. E, ben de dediğim gibi araştırmacı olarak bu projede yer aldım. Tüm ekip adına bunu söyleyebilirim. Bu bakış açısı internet kafeleri ve e, orada yaşananları ya da oradaki bir takım olumsuzluklar nedeniyle internet kafeleri bir çeşit günah keçisi durumunda Sokuyor. Yalnız bu bakış açısı hem yasaklayıcı, denetleyici bir mekanizmayı da gündeme getiriyor. Ve orada mümkün olabilecek olumlu pratiklerin de bir anlamda önünü kapatıyor diye düşünüyorum. Ee, aslında daha sorumlu davranmak gerekir. Ee, hem bizlerin, eğitimcilerin, anne babaların, ebeveynlerin, kamu otoriterinin orada var olan da gerçek gündelik yaşamdaki olumsuzluklar arasındaki ilişkileri sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Ama medyadaki bu temsil ne yazık ki bunun birazcık önünü kapatan bir bakış açısı. Ve hemen bu bakış açısının ardından da daha yasakçı, daha denetleyici bireylerin iletişim özgürlüğünü kısıtlayan bir yaklaşım ne yazık ki geliyor. Bu da az evvel söylediğim gibi hani olumlu bir takım kazanımlarında Orada eğitim kaynaklarına ulaşmak mümkün internet üzerinden, küresel enformasyona erişim mümkün, çeşitli toplumsal ağlarda insanların kendini ifade etmesi mümkün. Bu tür olumlu özelliklerin ya da kazanımların temsili ne yazık ki mümkün olamıyor. Evet, peki. E, bu hani olabilecek olumlu e, olanaklar diyeyim internet evet. kafelerde. Hı hı. Üzerini biraz konuşacağız ama e, isterseniz önce ben daha genel bir hı soru hı. yönelteyim. Türkiye'de acaba internet kafelerin yaygınlığı ne durumda? Ee, hani bilmiyorum bu tip bilgiler verebilir misiniz bize ama acaba ortalama kaç kişi tarafından kullanılıyorlar? Ee, yaygınlık nasıl evet. değerlendirilebilir? Ee, dediğim gibi proje 2008 yılında sonlanan bir proje. Dolayısıyla benim verilerim yaklaşık bir yıl önceden verileriyle sınırlı. Ama şunu söyleyebilirim. Hı hı. Hem yaptığımız literatür araştırmalarında hem de alanda meslek odaları sahipleriyle görüşmelerimizde Tüm İnternet Evleri Derneği Başkanı Yusuf Han için verdiğim bilgi vardı 2007 yılı için. Ruhsatlı internet kafe sayısının yaklaşık 18 bin olduğunu söylemişti. Bundan bir 6 ay, bir 7 ay sonrasında da yaklaşık 23 bin kafe rakamı telaffuz edildi. Yine konuşmalarımızda ya da yapılan araştırmalarda günde yaklaşık 2 milyon kişinin Türkiye'de internet kafeleri ziyaret ettiği. Evet. Söyleyeyim. Gerçekten Bu büyük ölçüce önemli bir rakam. Tabii bunun pek çok nedeni var. Özellikle Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında saatlik kullanım ücreti oldukça düşük e, sayılabilir. Evet. Bir saatlik bir kullanım ücreti 1 TL ile 1,5 TL arasında değişiyor. E, kullanıcı sayılarına bakıldığında da yine kendi araştırmamız üzerinden söyleyebilirim. 12 yaşından 50 yaşlara kadar uzanan ee, hı hı. değişik yaş gruplarında e, kişilerin kullandığını görüyoruz ama özellikle 12-25 yaş arası çok yoğun. Hı hı. Lise ve üniversite öğrencileri çok yoğunlukla kullanıyorlar. Yine tabii sorun olarak değerlendirilecek bir şey erkek egemen mekanlar ne yazık ki bizim görüştüğümüz 300'e yakın kişiden yalnızca 22 kişi kadın kullanıcıydı. Evet. Ee, onun dışında bu Kişilerin yine bizim e, internet kafeleri bir çeşit hani tekno toplumsal uzam olarak değerlendirmemize neden olan şey bu kişilerin pek çoğunun aynı zamanda evlerinde de bilgisayarları ve büyük oranda internet bağlantıları olmasına rağmen internet bağlantısı için ya da oradaki bir takım faaliyetler etkinlikler için internet kafeleri tercih ediyor olduklarını. Hı hı. Gördük. Evet. Çok kabaca böyle bir profil söyleyebilirim. Hı hı. Peki, ee, bir önce sorduğum soruya cevap verirken aslında tekno toplumsal uzam diye bir e, kavram kullandınız. Acaba evet. bize onu açıklamanız mümkün olur mu? Tabii, e, internet kafeler sadece e, fiziksel mekanlar değil. İnternete erişimim mümkün oldu. Orada aslında eee bir önceki aslında medyada temsiliyle ilgili bir e, sorunuz vardı. Onunla da bağlantılayarak yanıtlayabilirim. Evet. İnternet kafelerin medyada temsili olumsuz ve internet ve birey e, ilişkisinde bireyi hep hani yalnız, asosyal, izole edilmiş, varlık olarak gösteren bir bakış açısı söz konusu. Neden tekno toplumsal uzam diyoruz internet kafelere? Çünkü buradaki e, bu e, etkinlik içerisinde bir toplumsallaşma söz konusu. Hem çevrim içinde hem çevrim dışında. E, literatürde hareketsiz toplumsallaşma olarak da geçiyor bu e, durum. E, bireyler hem bilgisayar dolayımıyla çevrim içi ortamda, oyun, sohbet vesaire gibi ortamlarda hı hı. diğer bireylerle ilişkiye geçiyorlar ve bir sosyalleşme, toplumsallaşma söz konusu. Aynı zamanda da internet kafenin kendi fiziksel mekanında yine bir takım ilişkilerin varlığını gözlemlemek mümkün. Örneğin işletme sahipleriyle, örneğin hani o mekanın müdavimleriyle ya da toplulukla oynanan bir arada gerçekleştirilen bir takım oyun etkinliklerinde. Dolayısıyla bireyler o mekanları sadece fiziksel bir e, araç olarak kullanmıyorlar. Orada aynı zamanda bir etkileşim, bir toplumsallaşma söz konusu. Evet. Peki. Bizim ilgimizi çeken şey de aslında daha çok buydu. Dijital oyun kültürüne bağlanmamızın Hı -hı. ya da bu konuyu araştırma nedenlerimizden nedenlerimizden birisi de oradaki bu toplumsallaşma. incelemek. De. Evet olana. Evet. evet yani bir nevi aslında özellikle hani çocuklar gençler bulunuyor internet kafelerdeleriniz evet. ve özellikle erkek çocuklar Hı -hı. ve gençler andım kadarıyla. Evet. E, hareketsiz bir şekilde toplumsallaşmış oluyorlar aslında. Ee, Öyle mi? Aslında evet hani bilgisayar ekranı karşısındaki e, bireyi genelde medyadaki sunumda hani hareketsiz e, edilgen bir hı hı. varlık olarak temsil ediliyor ama bunun böyle olmadığını düşünüyoruz en azından kültürel karşılaşmaları mümkün olduğu bir alan e, bireylerin evet. mahremiyeti e, koruyarak hani kimliklerini ifade edebildikleri bir alan aynı zamanda dolayısıyla da hani çoklu kimliklerin pratik edilebildiği bir alan. Dolayısıyla hani toplumsallaşmanın sadece fiziksel hareketi de içinde barındıran bir eylem olmadığını düşünerek bunu evet. vurgulamak istedik. Peki. Ee, peki gençler ve çocuklar özellikle bulunuyor evet. e, dedik. Ee, neden gidiyorlar? Yani oyun oynamak için mi gidiyorlar acaba? Ee, oyun oynamak için gidiyorlar. Bunun dışında hani bizim araştırmamızdan çıkan bulgulara bakıldığında şunu görüyoruz. Orası aslında hani... Belki bir zamanlar gidilen pastaneler, kafeler vesaire benzeri mekanlar gençler ve çocuklar için. Okul dışı vakitlerde arkadaşlarını görebildikleri, onlarla bir araya gelebildikleri mekanlar. Hı hı. E, hep çok kullandığımız bir alıntı var. E, 17 yaşında bir e, lise öğrencisi. E, niye internet kafelere geliyorsun sorusu sorulduğunda işte paramız olsa başka yerlere gideriz ama hani bir takım kafelere gidebiliriz. Evet. Ama oraya gidecek paramız yok. Dolayısıyla hani okulun yakınında, evin yakınındaki bu kafeye. Yani oraya arkadaşlar için gidiyorlar, donanım için gidiyorlar. Evdeki bilgisayardan daha farklı bir donanım. Hani internet kafe işletmecileri bunu hep vurguluyorlar. Hı hı. Bir takım oyunlar için ya da cazibesini artırmak için donanımı sürekli güncellemek durumundalar. Ee, ya da hani herhangi bir etkinliği, oyun etkinliğini birileriyle paylaşmak istiyorlar fiziksel anlamda da. Tırnak içerisinde bir zafer elde edildiğinde onu hani dokunarak, yanındaki arkadaşıyla paylaşarak, konuşarak hı hı. E, geliştirmek istiyor. Bu nedenle internet kafeler çokça tercih edilen mekanlar. Mekanlar, evet. Ee, kız çocuklarının sayısı oldukça az araştırmada diye söylediniz. Evet. Ee, peki acaba hani kız çocuklarla, erkek çocuklarla yapılan görüşmeler arasında bir farklılık var mıydı? Hani bu özellikle de internet kafeye gidiş amacına ilişkin yoksa genelde aynı mı? Ee, çoğunlukla kız çocukları aslında sohbet, e-posta kullanımı ya da e-posta kontrolü gibi amaçlarla internet kafelerde varlar. Ama bu odak grup çalışmalarında şöyle bir şey de ortaya çıktı. Biz hani bu iki grubun, iki farklı grubun birbiriyle bu mekanlarda iletişim içerisinde olmadığını gözlemledik. Bizim odak grup çalışmalarımızda bir anlamda belki birbirlerinin farkındaydılar ama bir etkileşim, iletişim olanağı yoktu. Bu odak grup çalışmalarında birbirlerinin de farkına vardılar ve hani evet. <gülüyor> orada ...başka bir grubun, başka bir cinsin de var olduğunun bilinciyle hı hı. orada bulunmaya başladılar diye düşünüyorum ama... ...erkek çocukları büyük oranda ya da gençler grup etkinliği oyun için oradayken... ...kadın kullanıcılar, kız çocukları bireysel etkinlikler için... ...örneğin dediğim gibi evet, sohbet, e-posta vesaire gibi etkinlikler için kullanıyorlar. Çocuk ve gençlerin internet kafelere aslında kendi deyimleriyle takılma nedenlerini konuştuk biraz... Şimdi biraz dijital oyunlara doğru gelirsek. Acaba çocuklar dijital ortamlarda ne tür oyunlar oynuyorlar? Sizin araştırmanız çerçevesinde çocuklar açısından en popüler oyunlar hangileriydi? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Ee, pek çok farklı oyun için aslında internet kafelere gidiyor gençler ve çocuklar. Ama bunların içerisinde en popüler olanları... Araştırmada da biraz daha derinlemesine incelenmek durumunda kaldık. Hı hı. Devasa çevrim içi oyunlar dediğimiz çok oyuncunun dahil olabildiği e, oyunlar. E, i̇sim vermek gerekirse ben geçtiğimiz hı hı. yıllarda internet kafelerde bir fenomen haline dönüşen Kore üretimli oyunlar. Örneğin Night Online gibi oyunlardan evet. söz etmek mümkün. E, yine World of Warcraft gibi abonelik üzerinden hani bireysel oyuncuların e, dahil olabildiği oyunlardan söz etmek mümkün. Hı hı. Strateji ve spor oyunları var. Yine turnuvaların düzenlendiği Counter Strike gibi bir oyun çok e, popüler. Evet. E, yine farklı spor ve strateji oyunlarını görmek mümkün. Hı hı. Peki bunlar neden devasa çevirmiş oyunlar diye adlandırıyoruz acaba? E Platformlarda internet üzerinden bunlar çoğunlukla ücretsiz indirilip oynanabilen oyunlar hı hı. Ve çok fazla sayıda oyuncu yaklaşık yani milyonlarla ifade edilebilecek sayıda oyuncunun dahil olduğu oyunlar bu oyunlar hı hı. Ee, kitlesel çevrimiçi oyunlar olarak da çevrilebilir ee, hı hı. Türkiye'de internet kafelerde de yaygın olmasının nedeni dediğim gibi ücretsiz indirilip oynanabilen oyunlar olması Ve bunlar genellikle hani seviye atlanarak belirli bir e, saat mesai harcanarak bu oyun içerisinde çeşitli aşamaları elde edip seviyenizi büyüterek oynayabileceğiniz oyunlar. Bu oyunların önemli bir özelliği de ekonomik anlamda da bir e, etkileri var internet kafelerde. E, pek çok genç e, hem bu oyunlar çevresinde dönen bir ekonomi var hem de bu oyunlar üzerinden elde edilen bir takım gelirler söz konusu. Hı hı. E, ve aynı zamanda topluluk olarak oynamak da mümkün bu oyunlarda. İşte sanal cemaatler dediğimiz ya da yeni hani toplumsal kılanlar kabileler dediğimiz topluluklar gelişiyor. Ee, bunlar nedir acaba? Oyuncunun bir araya gelip oynayabildiği oyunlar. Peki bunlar hani e, sürekli cemaatlar mi diyeyim ya da sürekli topluluklar mı oluyor yoksa o oyun oynanırken bir araya gelip sonra tekrar dağılıp aslında şöyle ilginç bir nokta var. Hani bu o, o cemaatin yapısına göre değişiyor ama bizim gözlemlediğimiz birkaç grup vardı ki sadece oyunla sınırlı değildi onların birlikteliği. Oyun dışı da birbirlerini kontrol edebildikleri, örneğin oyun dışı araçlarla da cep telefonu yüz yüze görüşmelerle ilişkinin sürekli desteklendiği bir duruma tanık olduk. Böyle evet. sadece birkaç grup olmadığını biliyoruz. Hani bunun çok sık yaşanan bir pratik olduğundan söz etmek mümkün. Bireyler sadece oyunla sınırlı kalmıyorlar iletişimde ve etkileşimde. Farklı ortamlara da taşıyabiliyorlar bunu. Hı hı, Tıpkı evet. çevrim içi bir iş gibi ya da mesai harcanan başka bir uğraş gibi oyunu da hı hı. bu tür bir etkinlik gibi değerlendirip aynı ciddiyetle takip eden bireyler olduğunu gördük. Evet, yani bunlar süreyen oyunlar sonuçta. Yani evet, evet. Bıraktıkları yerden devam, ediyor devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Ee, i̇nternet kafeler oyun, özellikle oyunların olumsuz temsilinde de en çok aslında vurgu yapılan oyunlar bunlar ya da evet. üzerinde durulan oyunlar bunlar. Çünkü hani saat mevhumunun en çok unutulabildiği ve saatlerce bilgisayar ekranın karşısında kalınabilen oyunlar bunlar. Sonlu oyunlar değil. Hani belirli bir sürede hı hı. bir skora ulaşıp bırakılacak oyunlar değil. Sürekli bir seviye e, büyütme ve Belirli seviyelere e, geçme durumu söz konusu. Bunun evet. için de birey mutlaka bir üst seviyeye ulaşmak için bilgisayar ekranı karşısında daha fazla vakit harcamak durumunda. Durumunda kalıyor. Evet. Peki e, bu çerçevede hani e, bu oyunların e, çocuklar açısından aslında yarattığı riskleri sormak istiyorum. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar e, farklı farklı oyunlar muhtemelen. Belki bazılarında şiddet görüntüleri de var ama... E, bu konuyu pedagojik açıdan da bir başka programımızda ele almayı planlıyoruz ama hani sizin gözlemlediğiniz veya bulgularınız çerçevesinde yer alan riskler nelerdir? Ya da başta bahsettiğiniz gibi çeşitli olanaklar da var mı? Ee, mutlaka çeşitli olanaklar var. Aslında şöyle yapsınamaz bir fenomen oyunlar, dijital evet. oyunlar. Önce bunu kabul ederek belki... Ee sorgulamaya başlamak gerekiyor. Ve hani sorgulamak dediğimizde de dediğim gibi hani bizim bakış açımız bu araştırma projesine tamamen iletişim bilimleri açısından bir medya metni gibi ele aldık ve değerlendirdik. Ama hı hı. şunu yapmak gerekir öncelikle diye düşünüyorum. Ee, konuyla ilgisi olan herkesin annenin, ba annelerin, babaların, ebeveynlerin, eğitimcilerin hem internet kafa ortamında hem de oyun içerisinde var olan ve olumsuz olarak gördükleri şeylerin gündelik yaşamdaki hani yansıma ile ilişkisini kurmak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü şiddet dediğimizde medya için bu tartışma hep yapılır hani şiddet sadece medyada var olan bir olgu değil gündelik yaşamda ikili ilişkilerde bireysel yaşantılarımızda gündelik yaşam çevrim dışı yaşamdaki pek çok organizasyonda örgütte hani şiddetin farklı boyutlarını Zaten biz deneyimliyoruz. Bu ilişkiyi korup, kurup, sorgulayabilmek gerekli ki hani bir sonraki adıma geçilebilsin. Mutlaka olanakları ve riskler olabilir. Olanaklarla ilgili de şunu söylemek gerekir: Eğitim açısından bir takım potansiyelleri olduğu görülmüş ve buna dönük projeler de var. Evet. Türkiye'de de bilgisayar oyunları ve eğitim, bilgisayar oyunları değil, daha doğrusu eğitim teknolojilerinin, eğitim fakültelerinin çeşitli bölümlerinde. Buna ilişkin oyun projeleri geliştirildiğini biliyoruz. Hı hı. Çünkü artık bu deminde söylediğim gibi hani çok yatsınamaz bir kültürel üretim. Dolayısıyla bunu farklı nasıl kullanabiliriz? Bunun yollarını aramak gerekiyor. Bunun için de aslında bütün tarafları bu taçmanın içerisine dahil etmek gerekli. Biz birkaç ...kamu e, otoritesinin düzenlediği birkaç toplantıya katılmış bu proje nedeniyle. Hı hı. Çok büyük bir eksiklik örneğin hani oyun oynayan ya da internet kafeye giden gençlerin ve çocukların... ...bu tür platformlarda temsil edilmediğini gördük. Çünkü e, asıl önemli aktörler onlar, evet. tüketen aktörler onlar. Belki onların da dahil edildiği platformlarda daha farklı e, sorgulamaların yapılması mümkün olabilir... Hı hı. Alınan hazın sorgulanması gerekir belki hani o oyuncu ve oyun arasındaki ilişkiyi nasıl alınladığı, nasıl tükettiğini ortaya çıkarılması gerekir. Hı hı. Bununla birlikte tabii hani pedagogların, eğitimcilerin de bu tartışmaya dahil olarak daha olumlu sonuçlar çıkarabileceğini düşünüyorum. Evet. Peki, son bir soru sormak istiyorum tabii. size. Ee, aslında Türkiye'de hani gençlerin internet kafelerde geçirdikleri zamanla ilgili çok olumsuz yargılar var. Ee, ve bundan ötürü bu zaman aslında düzenlenmeye denetlenmeye de çalışılıyor. Pek çok yasaklar geliyor işte evet. filtreler kullanıyor falan. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl olmalı bu denetim ya da işte düzenleme gerekiyorsa? Bu konuda da son olarak yorumlarınızı rica edebilir miyim? Ee, dediğim gibi hani bu proje dahilinde bizim e, deneyimimiz denetleme ilişkinde. Projedeki süreyle sınırlı ne yazık ki. Ama şunu söyleyebilirim. Kolluk kuvvetlerinin internet kafeleri denetlediğine tanık olduk biz evet. proje süresince de. Ve burada yapılan şey genelde işte internet kafelerde filtre programlar kullanılıyor mu kullanılmıyor mu çeşitli oyunlar. Genelgelerle yasaklanan oyunlar vardı geçmişte. Bu oyunlar o kafelerde var mı yok mu gibi denetlemeler. Ama bu çok hem baskıcı hem de sorunu çözmeye dönük bir denet. Tim anlayışı değil yazık ki. Hı hı. Bunun yerine farklı şeyler geliştirmeyi, belki kolluk kuvvetleri bu konuda eğitilmesi gerekir. Dijital oyunun ne olduğu üzerine, oyunların sınıfları üzerine, evet. oyun sınıflandırması mümkün olabilir belki. Zaten hani yurt dışında bu tür uygulamalar var, belirli yaş gruplarına uygun oyunlar üretiliyor. Tam da hani bu konuda ebeveynler ya da işletmeciler de bilgilendiriliyor. Böyle bir bakış açısı hem e, hani o olumsuz tabloyu ortadan kaldırır. Çünkü geçmişte bu denetlemelerin yansımalarını biz gazetelerde de gördük. Hani e, internet kafelerden bilgisayar kasalarının hani biraz suçluymuş gibi koltuk altında çıkarıldığı fotoğraflar vardı. Bu bakış açısı tabii hani jenerasyon farkı yeni iletişim teknolojilerine bu kadar yakın olmayan anne baba ebeveynler, eğitimciler için olumsuz bir tablo. Bunun böyle yapılmasından çok hani o mekanın daha farklı düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Koluk kuvvetlerinin denetiminin hı hı. yerine. Evet. Başka bir türlü düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemelerde de hani amaç yasaklayıcı bir bakış açısı değil de sorgulayan, eleştiren ve hani e, iletişim özgürlüğünü kullanan bireylerin var olduğunu düşünerek bir düzenleme söz konusu olmalı. hı. hı. Peki. Peki Gümsel Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bir Söz Küçüğün programında daha buluşmak üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları programı Üniversitesi çocuk çalışmaları birime hazırladı ve sundu.